Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları resule, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura Kur'an'a uyanlar var ya işte onlar kurtuluşa erenlerdir.